Iklim için. Dört bir taraftaki iklim hareketleriyle birlikte dünyanın ekseri değiştiriyoruz. Aydın merhabalar. Merhaba nasılsınız? İyiyiz vallahi devamını takip etmeye çalışıyoruz. Büyük, büyük hareketlerin hem iklim hareketini hem de gezi hareketini takip etmeye ve yansıtmaya çalışıyoruz. Şimdi birazcık bize bilgi verir misin? Tabii ki. E, 24 Haziran 30 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de Küresel Ekler Değişimi adı altında bir toplantı düzenleniyor. Buna 140'tan fazla ülkeden 500'e yakın iklim aktivisti geldi. Genelde şu aralar hep gençlerle umut buluyoruz. Katılımcıların da çoğu gençlerden oluşuyor. Ne yapıyorlar? İlk günlerde Beş farklı e, alanda çalışmalarını sürdürüyorlar. İşte hem e, iklim politikaları alanında, hem e, şiddet içermeyen mücadele alanında, dijital kampanya, sanat, yaratıcı aktivizm ve medya iletişim alanlarında e, çalışmalar düzenliyorlar. Şu an e, İTÜ'de e, Masrak Kampüsü'ndeler. E, bu atölye çalışmaları ve e, panellerin sonunda Ülkelerine gidecekler ve 2015 biliyorsunuz dönüm noktası birçok şey için 2015 yılına kadar kendi ülkelerinde iklim değişikliğinin etkilerini bilmeyenlere yaymak, yaratıcı kampanyalar yaratmak ve baskın unsuru oluşturmak için çalışacaklar durum bu. Evet küresel yani eylem. bir haftalık bir konferans küresel iklim evet. hareketi inşa etmek üzere. Gen özellikle de gençlere dayanıyor. Tam da denk geldi senin de dediğin gibi şeyle Hı -hı. buluştu olay. Yani Türkiye'deki gençlerin de ayaklanmasıyla evet. tamamen Hı -hı. bitişti. Yani genç insanların büyük gücü. Hatta Joao Scarpellini de Öyle bir konuşma yapmış yani genç insanların gücüne güvenen ve gücüne inanan herkese hoş geldiniz diyorum diye ve gençliğin enerjisi gücü ve asıl cesareti tabii açısından çok can alıcı bir durum var gerçekten öyle ee, bir de 29 Haziran'da bir yürüyüşümüz olacak ee, bu da çok heyecan verici çünkü dediğim gibi 140'tan fazla ülkeden aktivist burada ee, Biz de aslında son zamanlarda değil yıllardır Anadolu isyanda değişen iklim koşullarından yapılan santrallerden etkilenen bölgelerinden dolayı yaşam koşullarından dolayı ve 29 Haziran'da hem bu bütün dünyadan gelen aktivistler hem de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen iklim mücadelesi yapan, yerel mücadeleler bir araya gelecek. Üçte bir yürüyüşümüz var belki. Evet, e, evet. Onu du Duyuralım mı? Tabii, tabii. duyurmaya çalışıyoruz. Fazla bir zaman kalmadı. Biz programcılarımıza da bunun e, Türkiye'de. ...ve dünya tarihindeki en önemli iklim için yapılmış gençlik hareketinin ve yürüyüşünün de olabileceğini söylüyoruz. Yani evet. bundan daha önemli bir şey. Çok zor düşünmek yani. Bu kadar Yani bu küresel eksen değişimi aslında 2007'den beri ülkelerde yapılan bir şey ama ilk defa bu kadar uluslararası... Yani küresel gençlerin toplandığı bir ortam yaratılıyor ve bu İstanbul'da bunun hem zamanlaması çok anlamlı oldu hem de yeri çok anlamlı aslında o konuda gündeme geldi konuşmalarda çünkü Türkiye biliyorsunuz e, iklim değişimine oldukça katkı veren ülkelerden e, kötü anlamda e, yeri de çok şey bizim e, yerel mücadelelerimizin o yüzden destek görmesi de çok güzel bunun seslerini e duyurabilmesi e, 29 Haziran'da saat 3'te Katiköy Haydarpaşa'nın numune hastanesinde bu dediğimiz herkes toplanacak ve yani dinleyicilerden de gelebilen herkesten de gelmelerini bekliyoruz. Hem e, uluslararası gençlere hem de kendi Anadolu'dan gelen e, yerel mücadelelere destek olmak için dinlemek için, öğrenmek için e, çok güzel bir ortam olacağını düşünüyoruz. Evet. E, temanın e, geniş bir tecrübesi var. Çok e, geniş tabanlı bir e, kitle e, örgütü ee, kalabalık e, bekliyor musun? Ee, oldukça e, bizim temanın e, yerel yetkilileri de orada olacak. E, İstanbul gönüllerimizin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Bursa gelecek gelebilecek Rize, Zonguldak bir sürü e, yerden gönüllerimiz katılacak. Aynı zamanda diğer destekçi kuruluşların e, da gönülleri veya çok beraber çalıştıkları şeyler olacak insanlar olacak o yüzden e, ben bekliyorum ama daha da kalabalık olabilir mi <gülüyor> Evet aynen öyle kalabalık <gülüyor> e, şey de e, konser olacak yanılmıyorsam. Evet. Mm Kadıköy Meydanında. Meydanda. E, bir de konuşma e, olacak mı? Konuşmalar da olacak konuşmalar e, dediğimiz gibi aslında. Ee, çok böyle hani biz çıkıp konuşmayalım da e, buraya kadar gelmiş İstanbul'a kadar gelmiş e, Anadolu'dan yerel mücadeleler konuşsun istedik. O yüzden konuşmaların çoğunluğu yaklaşık bir 15 e, temsilci e, kendi mücadelelerini anlatacak. İşte termik santrallere, hesslere, nükleere karşı yürüttükleri kampanyaları anlatacak yerlerde. Bu da yani de... o yüzden de konuşmaları ilginç oldu. Evet. evet yani bu da ilk defa böyle yerel hareketlerin bir noktada tek bir gösteri içinde buluşması da şimdiye kadar pek rastlanmayan bir şeydi. Her zaman katılımlar oluyordu yerel hareketlerden Hı -hı. direnişlerden ama böylesine bir bütün yerel yatay ve yavaş slow anlamında bir buluşmanın gerçekten ilk büyük örneği olması açısından heyecan verici herhalde. Evet, evet. biz de heyecanla bekliyoruz dinlemek için. Çok teşekkürler Duygu. Görüşmek ben teşekkür üzere. ediyorum. Görüşmek üzere cumartesi günü. <gülüyor> İklim için. Dört bir taraftaki iklim hareketleriyle birlikte dünyanın ekserini değiştiriyoruz.